Kardeşlerim, muazzez müminler, zaman tünelinde yürüyünüz, Medine'desiniz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şehrinde, onun asalıyla birliktesiniz. Onlar muhacir olmuşlar, Mekke'den Medine'ye hicret etmişler. Ensar olmuşlar, biz Allah Resulü'nün yardımcılarıyız demişler. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Kur'an'ın yaşandığı evler kurmuşlar. Evlerini terk etmişler, Kur'an'a göre evler inşa etmişler. Bu evlerin her bireri Kur'an medresesidir, şahit ol yarabb demişler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de Onlara evlerini İslam'a göre nasıl idare edecekler, bunu tevkim ediyor. Kur'an-ı Hakim onlara buyuruyor ki, Hâdâ min fadl-i rabbî liyebdûveni a'şkur'an ekfûr <gülüyor> Dünyalıklar var, nimetler var, bütün bunlar imtihan için. Fakir imtihanda, zengin imtihanda, zengine mallar veriyor Cenab-ı Hak. Onu sınıyor, o da diyor ki لِيَبْدُوَن۪يَ eşkur اَمْ اَكْفُرْ Şükrediyor muyum? Senin yolunda tasadduk ediyor muyum? Yoksa renkörlük mü ediyorum ya Rabbi? Fakir de sabrediyor, biliyor ki bu bir mihne, bu bir imtihan. Aleyhissalatü vesselam, Medine'de iktisadi hayatlarını, Yardım hayatlarını, sadaka kültürlerini nasıl inşa edecekler onu da anlatıyor Ashab-ı e. Medine'de zaman zaman o kadar fakr-u zaruret oluyor ki Hazreti Muhammed aleyhissalâtu vesselâm, makam-ı mahmudun sahibi, fadilenin, vesilenin sahibi ama gece açlıktan gözlerine uyku girmiyor, dışarıya çıkıyor. Sokakta Ebu görüyor, ömeli görüyor. Onlarla açlıktan uyuyamamış dışarıya çıkmışlar. Fakat zaman zaman asabu kiramın evinde ikram etme ikram etmek için bir takım şeyler de oluyor. İmam Müslim kitabında emdede rivayet ediyor. Miktat bin esvet naklediyor, diyor. ki: Çıktık, üç tane arkadaşımızla birlikte Medine'ye geldi. Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın mescidi ne vardı? Bir akşam vakti. O kadar acıktık ki Lehebet <gülüyor> absâduna ve asma'una asma'una min cehdi. Açlıktan neredeyse gözlerimizi, kulaklarımızı kaybedecekti. Gözler görmez, kulaklar duymaz hale gelmişti. O ara Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabına kendimizi arz ediyoruz. Ce'annâ ta'ridu ala ashabı Resulillah. Biz geldik uzaktan diyoruz. Üç kişiyiz, bizi alıp evinize götürür müsünüz? Zaman zaman fukaralar o kadar çoğalıyor. Ashab-ı kiram içerisinde sufanın sayısı o kadar artıyor ki, Peygamber mescidinde ensardan, muhacirden daha fazla, daha çok fukaralar var. Herkes götürüyor fakat miktat bin esved ve arkadaşları, kendilerine o gece ikramda bulunacak kimseleri bulamıyor. En son Allah Resulü Aleyhisselam'a geldi. Halimizde arz etti. Buyurdular ki benimle birlikte gelin. Allah Resulü Aleyhisselam'ın evine gitti. فَاِذَا ثَلَافَةُ اَعْمُرُ Baktık ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a o kıtlık yılında Ensar'dan birisi üç tane keçi hediye etmiş. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyorlar ki işte bu üç tane keçi O'nun sütünü ihtedibu sağınız, sütünü de dörde bölünüz. Bir kısmını da benim için, benim ailem için ayırınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Onlar üç tane keçiyi Miktak Bin nesvet ve arkadaşları sağırlar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hissesini ayırırlar. Yatsı namazını kılınca dönel sütünü alır, içerler. Miktak Bin nesvet diyorlar ki bir gün o kadar acıktım ki, Allah Resulü Aleyhisselam'ın payına düşen sütü değişti. Şeytan bana bir takım şeyler tepkin etti. Dedi ki, ma bihi hacetun ilahe dihi cura. Ensar, Hazreti Muhammed'in yollarını gözlüyorlar. Birisi alıp da onu elimize götürebilir miydi? Evimiz Hazreti Muhammed'le bereketlenin mi? Bunu bekliyorlar. Senin ona ayırdığın şu bir yudum sütü Muhammed'in ihtiyacı yok dedi bana. Allah Resulü Aleyhisselam'ın payına düşen sütü de içiverdi. Sonra yine şeytan bana bir takım şeyler terkini diyor. Ya şimdi Allah Resulü gelse, yaksı namazını kıldığı gibi, döndüğü gibi, buraya girip selam verdiği gibi yine selam verse. Sonra, kabının başına gitse sütünü içmek için, işte sütü bulamayınca sana dua edeceğim. Miktat sen helak olacaksın. Arkadaşlarım uyuyuverdiler. Benim bir tane örtüm var. Kafama çekiyorum, ayaklarım açılıyor. Ayaklarını örtüyorum, başım açılıyor. Fakat gözlerime uyku girmiyor. Şimdi Allah Resulü kapıdan girdi. Şimdi bana beddua edecek, helak olacak diye bunun endişesiyle oralarda bir takım şeyle meşgul oluyor. Allah Resulü aleyhisselam geldiler, ellerini kaldırdılar. Şimdi yed'u aleyh fetehlik, şeytan öyle demiş. Sana dua, beddua edecek, helak olacaksın. Ellerini kaldırdı, nefesimi tuttu. Şimdi beddua edecek, helak olacak, bunu bekliyordum ki Hazreti Muhammed dua ediyorlar Allahumma ad'in Allahumma ad'in ad'amena ve asfî asfîna Ya Rab Bize ikram edene ikram et Bize süt ihsan edene sen de katından sular sütler ikram et Ya Rab diye dua ediyor Efendimizin sütünü içtin ona süt ikram etme imkanım yok bari o dua etti bana ikram edene ikram et Rabbi dedi, hemen aldım koşu verdim, üç tane keçinin yanına, bir tanesini keseyim, onu Allah Resulü Aleyhisselam'a ikram edeyim diye, gecenin karanlığında onların en sevicini arıyorum, onların o en cesesine <gülüyor> elimi uzattığım zaman, bir de baktım ki ne göbeği, yeni saldığınız, sütlerini son damlasına kadar aldığımız kıtlık yılında Medine'de peygamber evindeki emanet üç tane keçinin sütleri memeleri süt dolmuş fe idâ hafiyetun taşıyor memeler ötekine gittim neredeyse sütten taş, ta, çatlıyor diğerine gittiğim hepsi aynı şekilde kesmekten vazgeçtim Sağı verdim. Allah Resulü Aleyhisselam'a getirdim iştiler iştiler iştiler. Medine'de kıtlı var. Ama Allah Resulü Aleyhisselam aç kalan neredeyse kulakları işlevini, gözleri görme yeteneğini kaybeden midadı üç tane arkadaşlarıyla alıyor, evine getiriyorlar. Medine'de bir gece vakti Hz. Muhammed'in mucizesi. Yeni yağ sağılan keçilerin sütleri, memeleri sütten taşıyor. Yine i̇mam Müslim Kitab-ül Ad'ime'de rivayet ediyor. Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman naklediyor. Diyor ki o kadar kıtlık var ki. Medine, Peygamber Mesidine sürekli kafileler geliyor. Açla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescid-i akşam namazını kıldırdıktan sonra buyuruyorlar ki. من كان عنده طعام الاثنين فليذهب بثلاثة ومن كان عنده طعام بخامسين. بخامسين buyurdular ki kimin elinde iki kişilik yemek varsa üçüncü kişiyi alsın kuradan götürsün kimin elinde üç kişilik yemek varsa فليذهب برابعين bir kahvesin, bir servisin. üç kişilik varsa dördüncüyü yanında beşinciyi götürsün. Dört kişilik yemek varsa yanında beşinciyi, altıncıyı götürsün. Allah Resulü Aleyhisselam o gece evine on kişi götürdüler. Ebu Bekir evine üç kişi götürdüler. Fakat Peygamber Aleyhisselam'la mescidde işi var. Geriye mescide döndüler, o kadar yoğun bir gündemi var. Fakat eline üç tane misafiri, oğlu Abdurrahman'a bırakıyor, geriye dönüyorlar. Misafirler diyorlar ki, Ebu Bekir gelmeden biz bu yemekleri yemeyiz. Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah Resulü uykuya çekiliyor, yasın avazını kılıyor, eline dönüyor. İlk olarak eşine soruyor, nerede misafirler diyor. Diyorlar ki, onlar yemediler, seni bekliyorlar. Ebu Bekir kızmaz ama Ebu Bekir anh, de buyurdu Efendimiz'de. Tarifi imkansız bir gazab hali. Evde bağırıyor, Ya unfer, ya yahın ser. Ey benim sefih olum Abdullah neredesin? Abdullah o en mülayim sahabi Ebu Bekir'den korkusunda, evin bir kenarına, köşesine çekilmiş sakları vermiş oraya. Ortaya çıkamıyor. Üç defa bağırıyor, oğlu Abdurrahman yanına geliyor diyor ki ''Baba, bizim suçumuz yok, yemeği ikram ettik.'' Fakat dediler ki, Ebu Bekir gelmeden, sofraya oturmadan, bizler de sofraya oturmayız. Ebu Bekir iki kap yemeği getiriyor, misafirlerle birlikte oturuyorlar. Bir de ne görsün Ebu Bekir radıyallahu anh? Hazreti Muhammed yadsihi kıldırmış aleyhissalatü vesselam. Uykuya çekilmiş. Ama ne değil de onun misafirlerini ağırlayan Ebubekir'in evinde Hazreti Muhammed'in mucizesi var. Kıtlık var. Misafirler elini uzatıyor, oradan alıyorlar yemeği azalmıyor, çoğalıyor. Alıyorlar, azalmıyor, çoğalıyor. Sonra sabah oluyor. İki tabak yemeği Allah Resulü Aleyhisselam'e getiriyor. Ona ikram ediyor. Sahabe yiyor. 12 komutanla 12 bölüğü yola çıkacak. 12 bölüye 2 tabak yemeği ikram ediyorlar, Onlar onlarla duyuyor. Şimdi kardeşleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mescidine olduğumuzu düşünün. Allah Resulü Aleyhisselam size buyuruyorlar ki: Men keme billahi vel Allah'a, ahirete iman eden kardeşlerine ikram etsin. Hazreti Muhammed Aleyhisselam size diyor, buyuruyor ki Allah'a ahirete iman eden fel yukrimil muslimine fi Arakan Arakan'daki biz burada sahipsiz miyiz diye hallerini Allah'a arz eden Arakan'a yardım etsin men kâine billahi vel yevmil Hz. Muhammed buyuruyor ki Allah'a iman edenler, Halep'te, Hamada, Hımsan arıyorlar. Diyorlar ki hocam süt buluyoruz ama para bulamıyoruz. Bazen para buluyoruz, süt bulamıyoruz. Evlerde yavrularımız süt, süt diyemeleşiyorlar. Hazreti Muhammed size diyor buyuruyor ki Allah'a ahirete iman eden fel yubrimi mucahi nefî haler haler'in mücahitlerine yardım etsinler şu kadar kardeşimiz dedelerimiz 80, 100 yıl önce esir olmuşlar Arakan'da Mayada ona da şehit olmuşlar bunlar Osmanlı evladı diye onlar ümmetin sahibi diye onlar adına ona da bir Türk camii inşa etmişler Şimdi o caminin etrafında Arakan'ın biçare, zavallı Müslümanları, Osmanlı'nın evladını bekliyorlar. Onlara sahip çıkacak Müslümanları bekliyorlar. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam, yıllarca aynı şeye devam ettiler ve onun ashabı usanmadılar. Her gece buyurdular ki, Kimin nevinde iki kişiye ikram edecek yemek varsa, فَلْ her بِثَى ثَلَافَةٍ Üçüncüyü alıp götürsün. Hz. Muhammed size de konuşuyor aleyhisselam buyuruyor ki, iki kişiye yetecek kadar paranız varsa, üçüncüyü Arakantı, Suriyeli kardeşiniz farz ediniz, bir türlü yolunu bulunuz, ona yardımlarınızı onlara ulaştırınız. Medine'desiniz. En sana muhatap konuşan Hazreti Muhammed Aleyhisselam size de konuşuyor.